1651 numaralı konu Hazreti Peygamber'in herhangi bir vakte mahsus olmayarak yaptığı dualar Evet Hazreti Peygamber Ya Rab senden hidayeti takvayı iffeti ve zenginliği isteriz derdi